Bismillahirrahmanirrahim Satır Suresi Mekke'de nazil olmuş 45 ayettir 1. Hamd göklerin ve yerin yaratanı melekleri ikişer üçer dörder kanatla elçiler kılan Allah'ın mahsustur yaratmada dilediği kadar fazlalaştırır muhakkak ki Allah her şeye kadirdir evet Melekleri ikişer, üçer, dördür, kanatlı elçiler kılan, kendisiyle peygamberleri arasında onları elçiler kılıp uçurarak emrettiği gerçeği çabucak peygamberlerine ulaştıran meleklerden kiminin iki, kiminin üç, kiminin dört, kiminin de daha fazla kanatları vardır. Ali Selam Efendimiz cibrili 600 kanatlı olarak gördüğünü, her iki kanadın arasını doğu ile batı arası kadar olduğunu bildirmiştir. İki, Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti tutacak yoktur. Tuttuğunu da ondan sonra gönderecek yoktur. Aziz, hakim odur. allah ve Teala dilediği şeyin olacağını, dilemediğinin olmayacağını, verdiğini engelleyecek engellediğinde verecek kimsenin bulunmadığını haber veriyor evet 3. Ey insanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün Allah'tan başka gökten ve yerden sizi rızıklandıran bir yaratıcı var mıdır ondan başka ilah yoktur o halde nasıl çevriliyorsunuz Rabbimiz Subhanahu ve Teala kullarını uyarıyor ve onları yalnız ve yalnız kendisine ibadet etmeye ve tevhid delillerini bulmaya sevk ediyor. Nasıl o yaratmada da ve rızık vermede de tek ve eşsiz ise ibadette de tek ve eşsiz olmalıdır. Ondan başka putlar, şirkler ve eşler elinmemelidir. Bu sebeple allah Teala ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl çevriliyorsunuz buyuruyor. Bunca açıklamalardan sonra Apatürk Burhan'dan sonra nasıl döndürüyorsunuz ve dönüp siz yine putlara ve taşlara takıyorsunuz görüyor. 4, 5 ve 6 Eğer seni yalanlıyorlarsa, doğrusu senden önceden iyice peygamberler yalanlamıştır. Yalanlanmıştır. İşler ancak Allah'a döndürülür. Değil insanlar, Allah'ın zaadi muhakkak haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve o mağrur da Allah ile sizi aldatmasın. Muhakkak ki sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de ne düşman ediniz? O taraftarlarını ancak çılgın alevli ateşin yaranı olmaya çağırır. Evet, şeytanın Adem olma düşmanlığı belirtilir. Muhakkak ki sizin düşmanınızdır öyleyse siz de onu düşman edin diyor Rabbimiz subhanahu ve teala çünkü şeytan ancak kendisinin ateşe gireceği gibi kendisine uyanları da ateşe davet eder Allah subhanahu ve teala İblis'in her türlü vesvesesinden bizleri korusun onun soyundan da gelenlerden 7 ve 8 o küfür edenler işte onlara şiddetli azap vardır. İman etmiş olup da salih ameller işleyenlere de işte onlara ve büyük bir ecir vardır. Kötü işi kendisine süslendirilip de onu güzel gören bir midir? Ne ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdirir. Öyleyse onlara yanarak kendini harap etme, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını bilendir. Yabani şeytanı kuvvetlerle iblisin yolunda gidenlerin akıbetinin alemi cehennem olduğunu zikrettikten sonra küfür dönenler için şiddetli azap bulunduğunu bildiriyor. Çünkü onlar şeytana uyup Rahmana isyan etmişlerdir. Allah'a ve peygamberine iman edip salih amel işleyenlere de işte onlara mükafat ve büyük bir ecir vardır. Günahları bağışlanır, işledikleri hayırlı amelleri Mükafat verir. 9, 10 ve 11 Allah odur ki boyutları yürüten rüzgarlar göndermiş. biz onu ölü bir memlekete sürüp onunla yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte dirilişte böyledir. Kim izzet istiyorsa izzet bütünüyle Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. Onu da ...salih Kötülükte Kötülükleri tuzak yapanlar için... ...şiddetli bir azap vardır. Onların hilesi... ...boşa çıkar. Allah sizi topraktan yaratmıştır. Sonra bir damla sudan... ...sonra da sizleri... ...çiftler olarak var etmiştir. Hiçbir dişi... ...onun bilgisi olmadan hamile kalmaz... ...ve doğum yapmaz. Bir ömürlünün... ...çok yaşam yaşaması... Ve ömürlüğünün azalması ancak kitaptadır. muhakkak ki bu Allah'a pek kolaydır. Çoğunlukla allah Teala ölümden sonra yeryüzünün dirilişini, diriliş günü bir örnek verir. Hac suresinde olduğu gibi, burada da allah Teala bu noktaya dikkat çekerek kullarını uyarıyor. Dediği gibi yeryüzü katı, bitkisiz, ölü bir toprak yığını haline geldiğinde, Allah Teala su taşıyan bulutları oraya gönderir ve üzerine yağmur indirir. O zaman toprak sarsılır ve oynar. Her çiftten güzel çiftleri yetiştirir. İşte cesetlerde böyledir. Allah Teala onları diriltip haşretmek istediğinde arşın altından bir yağmur yağdırır da bütün bütün yeryüzünü kuşatır. Bitki tanesinin topraktan yeşerdiği gibi cesetler de topraktan çıkar. Bunun için aleyhissella vesselsselam Ademoğlunun her Uğurzu çürür ancak kuyruk sokumu müstesna ondan yaratılmıştır ve ondan birleştirilecektir bunun için Allahü Teala işte dir işte böyledir buyurmuştur 12 iki deniz bir olmaz şu çok tatlı susuzluğu keser içilmesi kolay şu ise tuzludur acıdır her birinden taze et yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız. Onun lütfundan aramanız ve şükretmeniz için gemilerin yara yara gittiğini de görürsünüz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala eşyayı muhtelif şekillerde yaratmasındaki kudretine dikkatleri çekiyor. Ve yine Rablu ile alakalı yediren, içiren, yaşatan ve verdiği nimetleri bize bildiriyor. Ve her birinden taze et yersiniz diyerek denizin tatlı ve tuzlu olduğundan ve içinden inci mercan çıktığını ve gemilerin üzerinden yara yara gittiğini bildiriyor. Ve devam eden ayetlerde 13 ve 14'te Gündüzü geceye girdirir. Geceyi de gündüze. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belli bir sure için hareket eder. İşte bu, Rabbimiz olan Allah'tır, mülk O'nundur, O'ndan başka tattıklarınız ise, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildirler. Onları çağırsanız, çağrınızı işitmezler. İşitseler dahi size cevap veremezler. Kıyamet günü de şirk koşmanızı inkar ederler, haberdar olan gibi kimse sana haber veremez. İşte Rabbimiz Sübhanahu ve Teala mükemmel ve yüce kudretinin hakimiyetinin bir örneğidir. Karanlığıyla geceyi aydınlığıyla gündüzü sizin emrinize vermesi şunu yüzünden alıp öbürünün artırması şundan kısıp öbürüyle denkleştirmesi bu da Allah'ın kudretinin eserleridir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala buradan yarattıklarını zikredip kendisinin olduğunu ve ona ibadette hiçbir şey ortak koşmamamızı bizlere tembihde bulunuyor. Ve onlar bunları hala bildikleri halde kendilerine fayda ve zarar veremeyen çağırsalar işitmeyen ve kıyamet günü de tapındıkları şeylerin kendilerinden kaçındıkları şeylere hala ibadet ederler. Hala ondan yükselmezler, yüz çevirmezler buyuruyor. 15'ten 18'e kadar, ey insanlar, sizler Allah'a muhtaçsınız, Allah ise ganidir, hamittir. İsterse sizi giderir, ve yepyeni bir yaratık getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. Günah işleyen hiçbir nefis, başkasının günahını çekmez. Yükü ağır bir kişi, onun yüklenilmesini istese, yakını bile olsa, ondan bir şey yüklenmez. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılmış olanları uyarısın Kim de arınırsa ancak kendisi için arınmış olur ve dönüş Allah'adır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kendisinin herkesten müstahane olduğunu buna karşılık bütün yaratıkların kendisine muhtaç olduğunu huzurunda boyun eğdiğini haber veriyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunca nimeti verdikten sonra kendisine sırt çeviren, inkar eden bu zavallıları onları götüreceğini ve isterse bir başka varlıklar yaratacağını ve yeni yeni yaratıklar getirerek Allah Azze ve Celle'nin bunu yapmaya kadir olduğunu ve günah işleyen hiçbir nefsin başkasının günahını çekemeyeceğini ve kıyamet günü herkes kendi yaptığının hesabını vereceğini, evlat babadan, babanın evlattan sorumlu olmadığını, herkesin orada birbirinden kaçacağını ve herkesin kendi yükünün hesabını vereceğini bildiriyor. Sen ancak görmedikleri halde Rabbim'den korkan, namazı dost doğru kılan, zekatı verenleri uyarabilirsin diyerek burada da salih amel işleyenleri Rabbimiz övüyor. Allah bizi onların arasına katsın. 19'dan 26'ya kadar kör ile göre bir değildir. Ve karanlıklarla aydınlık da gölgelik ile sıcaklık da diriler ile ölüler de bir değildir. Mahakka ki Allah dilediğine eşittir Sen kabirlerde olanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki ona bir uyarıcı gelmiş olmasın. Şayet seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberler onları onlara apaçık deliller, sayfeler ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi. Sonra o etmiş olanları yakaladım beni inkar etmek nasılmış? Rabbimiz subhanahu ve teala birbirinden farklı olan şeyler nasıl aynı değilse nasıl köy ile gören arasında büyük farklılık varsa nasıl karanlıkla aydınlık gölgelikle sıcaklık bir olmazsa aynı şekilde canlılarla ölülerde bir olmazdır. Bu bir misaldir. Allahu Teala bu misali canlıların örneği olan müminlerle ölülerin numunesi olan kafirlere vermektedir. Allah bizi sözün üzerine tabi olanlardan, kalbi diri, Rabbına bağlı olanlardan eylesin. 27 ve 28 Görmez misin ki Allah gökten su indirmiştir. Onunla biz türlü türlü renkte meyveler çıkarmışızdır. Bağlardan da beyaz, kırmızı siyah ve türlü renkte yollar yaptık. İnsanlardan da yerde yürüyen canlılardan ve davarlardan da böyle renkleri değişik değişik olanlar vardır. Allah'tan ancak bilgin kulları korkar ne ki Allah azildir, gafurdur. Ve bu müslümanı kuvveti bir tek şeyden muhtelif işayı yaratma kudretinin mükemmelliğine dikkati çekiyor. Bu tek madde gökyüzünden indirmiş olduğu sudur. Onunla sarı, kırmızı, yeşil, beyaz çeşit çeşit değişik renklerden çeşitli meyveler ve bitkiler çıkarır. Her birinin rengi ayrıdır, tadı ayrıdır, kokusu ayrıdır. Evet. Allah Subhanahu ve Teala bununla bize yarattıklarına işaret ederek fazlanır ve kendisini takdir etmemizi istiyor. 19 ve 30 Şüphesiz ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılmış olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli açık insaf etmekte bulunanlar bitmez tükenmez bir ticaret umabilirler. Mükafatlarını Allah'ın tam vermesi ve onlara lutfundan artırması içindir muhakkak ki o kafurdur, şekurdur. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, kitabını okuyan, kendisine inanan, kitaptakilerle amel edip namazını kılan, gece gündüz gizli açık meşru olan vakitlerde Allah'ın verdiği rızıklardan infak eden mümin kullarından haber veriyor ve onları övüyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Allah-u Teala bir kuldan hoşnut olduğu zaman ona yapmamış olduğu yedi tür hayrın sevabını da ihsan eder. Bir kula azap ettiği zaman ona da yapmamış olduğu yedi tür şerrin cezasını artırır buyurmuştur. Allah bizi şükredenlerden eylesin. 31. kendisinden öncekileri tasdik eden kitaptan sana vahyettiğimiz hakkın kendisidir. Şüphesiz ki Allah kulları için habirdir, basirdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Ey Muhammed kitaptan sana vahyettiğimiz yani Kur'an'dan sana indirdiğimiz kendisinden öncekileri tasdik eden kitaptan sana vahyettiğimiz hakkın kendisidir. Yani kendisinden önce geçen kitapları tasdik eden ve ondan önceki kitapların onun alemlerin Rabbi katından indirildiğini bildirdikleri hakkında kendisidir buyuruyor. Evet. 32. Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan kimin efsine zulmedicidir. Kimi de muktesittir. Kimi ise Allah'ın izniyle hayırlara koşandır. İşte bu büyük lütfun kendisidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisinden önceki kitapları tasbik eden yüce kitaba uyanları seçkin kullarımızdan kıldık ki işte bu İslam ümmetidir. Ayet-i kerime bu ümmeti üç ayrı kısma ayırmaktadır. Bir kısmı için onlardan kimin eskine zulmedicidir buyuruyor. Bunlar bazı fazları yerine getirmekte teflite düşerek bazı yasakları işlemektedir. Kimi de muktesittir. Vazifeleri ifa eder, haramları terk ederler. Ancak bazı müstehapları terk eder, mekruhları yaparlar. Kimi ise Allah'ın izniyle hayra koşandır. vacipleri ve müstehapları yapıp, yapıp haramları, mekruhları ve bazı mübahları terk ederler. Allah bizi müminlerden eylesin. 33'ten 35'e kadar Aydın cennetleri oraya girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Ve orada elbiseleri de ipektir. Derler ki, hangi olsun bizden üzüntüyü gideren Allah'a? Mağkab gibimiz elbette kafurdur, şekurdur. Ki o lutfuna bizi kalınacak bir ara yerleştirdi. Orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de bıkkınlık gelecektir. Tabımız spanokula tane alemlerin Rabbi tarafından indirilen kitaba varis olan bu seçkin kulların akıbetinin kıyamet gününde adın cennetleri olduğunu haber veriyor. Dönüp Rab'larına ulaştıkları gün ikamet edecekleri cennet diyarı orasıdır. Aleyhisselatü Vesselam müminde ve ziynet eşrası abdest, abdestin ulaştığı yere kadar ulaşır buyurmuştur. Ve orada elbiseleri itekti. Bu sebeple dünya hayatında onlara ipek yasaklanmıştır. Allah ahirette onlara ipeği helal kılmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyada ipek diyen ahirette giyemez buyurmuştur. Yine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sizden birinizi kendi ameli cennete girdiremez. Onlar sen demeyi Allah'ın resul dediklerinde Aleyhissalatü vesselam bende. Ancak Allah'ın rahmeti ve lütfuyla beni nimetine gark ederse müstesna buyurmuştur. Allah bizlere merhamet etsin. 36 ve 37 etmiş olanlara gelince, Cehennem ateşi onlar içindir. Aleyhlerine hüküm verilmez görürsünler. Onlardan cehennemin azabı da hafifletilmez. İşte biz her küfredeni böyle cezalandırırız. Onlar orada bağırışırlar. Rabbimiz bizi çıkar da yapa geldiklerimizden sarslı olarak salih amel işleyelim. Öğüt alacak kişinin öğüt alacağı kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Ve size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse azabı tadın zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz Süfâna Kuvveti A'la bahtiyarların gülünü anlattıktan sonra Şarkilerin akıbetini açıklamaya başlıyor ve onların küfür etmiş olanlarına gelince cehennem ateşi onlar içindir buyurmuştur. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz bir sözünde cehennem ehli olanlar orada ne ölürler ne de dirilirler. nitekim ruhü suresinde de şöyle buyurur: Doğrusu suçlular temelli kalacakları cehennemin azabı içindedirler. Azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik ama onlar da bizim Cehennemde şöyle seslenirler. Ey bekçi, Rabbin hiç değeyse canımızı alsın. Bekçi, siz öyle kalacaksınızlar. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Rabbimiz Subhanahu ve Teala rahmetiyle yargıladığı kullarına arasına bizden de katsın dünyada her hayra koşan itaat eden samimlerden etsin 38 ve 39 muhakkak ki Allah göklerin ve yerin kaybını bilendir şüphesiz ki o görüşlerde olanı bilicidir odur sizi yeryüzünde halifeler kılmış olan kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir Kafirlerin küfrü rabları katında ancak gazabı artırır kafirlerin küfru onlara Hüsnan'dan başka bir şeyi artırmaz. Allah'ın ve Teala göklerin ve yerin bilinmediklerini bildiğini haber vererek göğüslerin neyi sakladığını vicdanların neyi gizlediğini bildiğini ve her amel edene ameline göre mükafat vereceğini haber veriyor. Kırk ve bir Peki Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Yeryüzünde ne yaratmışlardır? Gösterin bana. Yoksa onların ortaklığı göklerde midir? Yoksa onlara bir kitap verdik de onlar bundan bir deline mi dayanıyorlar? Hayır. O zalimler birbirine ancak aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki zahir olmasınlar diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır. Eğer olurlarsa and ki bundan sonra onları kimse tutamaz. Şüphesiz ki o halim gafur olandır. Rabbimiz ve Teala Resulüne müşriklere böyle demesini emrediyor ve ayetlerini indiriyor. Ebu Vahil'den gelen bir rivayette adamın bir Abdullah ibn Mesut'in yanına geliyor. İbn Mesut nereden geldin diyor. Adam Şam'dan kiminle buluştun deyince Ka'abı dedi. Ka'ab sana ne anlattı? Adam bana göklerin bir meleğin onurunda döndüğünü söyledi dedi. Abdullah sen onu yalanladın mı yoksa tasdik mi ettin dedi. Adam ne tasdik ettim ne de yalanladım dedi. Abdullah Mesut sanırım ki sen ona gitmekle bineğini ve yükünü heba etmişsin. Ka'ab yalan söylemiş. Allah'u Teala muhakkak ki zahil olmasınlar diye gökleri ve yer ıstan Allah'tır. Eğer zahil olurlarsa andolsun ki bundan sonra onları kimse tutamaz. Şüphesiz o halim, gafur olandır, buyuruyor demiştir. 42 ve 43 Var güçleriyle Allah'a yemin ettiler ki kendilerine bir uyarıcı gelecek olursa, muhakkak ümmetlerine herhangi birinden daha doğru yolda olacaklardır. Fakat kendilerine bir uyarıcı gelince, onların sadece nefretlerini artırdı. Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü düzen kurarak, halbuki kötü düzen ancak ehline zarar verir. Öncekilerin sünnetlerini görmezler mi? Sen Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın sünnetinde bir başkalaşmada bulamazsın. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, Hureyşilerin ve Arapların, kendilerine bir peygamber gelmeden önce dar güçleriyle Allah'a yemin edip kendilerine bir uyarıcı gelecek olursa muhakkak ki ümmetlerine herhangi birinden daha doğru yolda olacaklarını söylediklerini haber veriyor. Yani kendilerine peygamber gönderilen bütün milletlerin hepsinden daha doğru yolda olacaklarını söylüyorlardı. Ama kendilerine uyarıcı gelince ki bu Hz. Muhammed'dir ve onun beraberinde getirmiş olduğu yüce ve apaçık kitap olan Kur'an'dır. Bu onların sadece nefretlerini artırdı. Allah subhanahu ve teala öncekilerin sünnetlerini görmezler mi? Peygamberleri yalanlayıp onların emirlerine muhalefet etmeleri sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını görmezler mi? diye uyarıyor. 44 ve 45 45 Yeryüzünde gezip dolaşla, dolaşmazlar mı ki? Kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Hem onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Göklerde de yerde de Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki o alim, kadir olandır. Şayet Allah insanları kazandıklarıyla muaheze etmiş olsaydı, onun üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir sureye kadar tehir eder. sureleri geldiği zaman ise muhakkak ki Allah kullar için basir olandır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey Muhammed, senin kendilerine getirmiş olduğun misaleti yalanlayan şu yalancılara de ki, yeryüzünde gezin, peygamberi yalanlayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görün allah Teala onları ve benzeri kafirleri nasıl mahvettiğine bakın. Ondan geriye sadece yurtları kalmış, kuvvetin zirvesine, sayının ve hazırlığın son noktasına mal ve evlat çokluğuna ulaştıktan sonra sahip oldukları nimet ellerinden alınmış ve hiçbir şey kendilerine fayda sağlamamıştır. Allah'ın azabını hiçbir şey alıkoymamıştır. Rabbinin emri geldiğinde onu aciz bırakacak da bir şey yoktur. Allah subhanahu ve teala bizleri itaat ehlinden kılsın. Hayrı artan Rabbına halisane kolluk edenlerden eylesin. Elhamdülillahi Rabbil